<gülüyor> evet başarabildik. Ay, hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk Nevin'ciğim kusura bakmayın valla teknoloji özürlüyüz biz. Bir e, e ben böyle bir yayın yapmamıştım. İlk kez oluyor. Herkes evet. hakkını helal etsin bir beş dakika gitti. Estağfurullah ne demek önemli olan başarmak yani sonuç önemli. Evet ne ederim Öncelikle katıldığın için, vaktini ayırdığın için tabii. Estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> Evet dedik, bir de biz Fatma hocamızı tanıyalım. Fatma hocanın bize her gün bir yerlerden bir ders veriyor, o kadar konuşuyor, ediyor. Peki bu Fatma hocamız ne yapar? Gerçi sen çok da hayatını gizleyen bir insan değilsin. Ben derslerde yakalıyorum. Ararım, evet, evet. Küçük güzel güzel döneler veriyorsun. Şimdi yani bir saatlik bir dönemde canlı olarak biyografini öğrenelim istiyorum. E, yorumları kapatacağım seni aldığımıza göre artık kapatabilirim soru evet. soru olan arkadaşlar son 15 dakika açacağım hazırlasınlar kendilerini o zaman sorabilirler e, ben de e, şöyle başlamak istiyorum yani standart e, kronolojik olarak gidelim e, çocukluk dönemini doğduğun ev büyüdüğün ev bir ev hayatını kimler vardı onlardan neler öğrendin teker teker bize bir tanıtsan diyorum evet Nevin'cim ee, yani aslında hayatımız çok sıradan bir hayat ama işte insan hatıralarından e, yeni bir şey üretiyor yani değerli şeyler bulup üretiyor kendini iyi hissetmek için ben öyle düşünüyorum şahsen hani çok özel insanların tabii çok güzel hatıraları var ama ben de işte geriye dönüp baktığımda e, bugünkü insanların çok e, deneyimleyemediği, tecrübe edemediği değişik ne var ona bakıyorum eee Şöyle, biz ortanın altı bir aileydik. Yani sosyoekonomik olarak. E, fakir değil, hani başkalarına muhtaç değil ama çok kıt kanaat geçinen bir aileydik. Annem de babam da e, temizlik işçisiydi. E, annem evlere temizliğe giderdi ben küçükken. E, babam da Kadıköy İskeresi'nde temizlik işçisiydi. İkisi de okur-yazar değil. E, hiçbir eğitimleri yok. Dini ve dünyevi yani. Ondan sonra ve de e, yani dediğim gibi işte çok sorunlu hayatları olmuş. İkisinin de ikinci sakıntılı, sakıntılı. Evet iki, ikisinin de ikinci evliliğiydi. Biz e, kardeşim ve ben o ikinci evlilikten olan çocuklarız. Dolayısıyla öncesinde her iki tarafında farklı ailelerde yaşayan çocukları var. Onların hepsinin farklı farklı anneanneleri, babaanneleri var. <gülüyor> <gülüyor> yani herkesin çok böyle şey çok yaptığı... Bir soy ağacı var yani. Size şimdi canlandırıyorum da. Evet çok hareketli, çok ıı, ıı, tabii hani hareketli burada şey anlamda yani Anladım. olumsuzluk çoğunlukta yani çok problemli ıı, ilişkilerin olduğu, her gün bir problemin çıktığı ister istemez böyle bir aileydik. Şöyle söyleyeyim hatta ıı, psikolog arkadaşım ıı, hani er yorulmaz bir kitap yazmıştı hmm. bu vah boşanıyorum diye. E, Yamalı bohça aile tipi diyor işte bizim aile, bir yetiştirdiğimiz hmm. Çünkü iki tarafında hani farklı farklı geçmişleri var ve hani tutturmaya çalışıyorlar yeniden. O kitabı basmadan önce bana bir okutmuştu hani burada ne görüyorsun önerin var mı diye. Dedim ki ya Ani yani burada tarif ettiğin aile bizim aile yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle biraz e, kalabalık karışık ondan sonra e, çok geleni gideni olan gerçekten çok misafir olan bir evdi. Çünkü Ama yani, onunla... Fatma'cığım pardon e, yani kendi kendine yeten bir aile bu kadar gelen gideni nasıl hallediyor? Ya çok şeydi çok mütevaziydik Nerin ya ne varsa <gülüyor> Allah ne verdiyse. Demiyor demek ki. Efendim gelen de bir şey istemiyor demek ki. Tabii tabii. Yani bugünkü gibi mükellefiyetleri şey teklifli böyle ağırlamalı misafirleri hiç düşünmeyin. O ancak bayram sofraları falan olurdu. Hani bugün bizim günlük misafirimiz bizim çocukluğumuzda bayram sofrası falandı. Evet. Onun dışında normal yani normal bir ev. İşte Allah ne verdiyse şöyle gelen giden de şöyle yani böyle çok keyifli misafirlikler değil. Çünkü 1960'lardan bahsediyorum. İstanbul'da çok fazla e, Anadolu'dan göç henüz yok. E, çok böyle yeni yeni başlamış. E, dolayısıyla işte hastaneye gelen bizde kalır, ondan sonra e, iş bulmaya gelen bizde kalır. Mesela hiç unutmuyorum, e, yakın bir akraba bile değil yani. Belki babamın bir şekilde uzaktan akrabası olabilir. E, i̇ki tane özürlü çocuğu olan bir e, akrabamız, köyden çoluğunu çocuk, babasıyla kavga etmişler yani ailenin en büyüğüyle. Ondan sonra bütün ailesini toplamış, Size. yani çekirdek aileyi toplamış bize geldi. İş yok, ev yok. Yani daha iş bulacak, ev tutacak ama o sürede hep bizde kalacak. Yani o özürlü çocuklar, böyle evde bir kargaşa yani ev gerçekten hani... It's, it's o kaç kişiydi evde? Biz kaç kişiydik? Çok değişken bir sayı nevin. Ya ailenizle anne baba. <gülüyor> işte yani değişken bir sayı. Mesela bir dönem abim evlendi. Yengemle beraber bizde kaldı. İşte babaannem var. Ablamlar, ablamlar vardı abim ablam. Yani şöyle kabaca söyleyeyim. En büyük ablam evlenmişti. İşte dört, altı, yedi kişiyiz. Vardı mı sizde önceki evliliklerden? Olarak? Tabii yani evlenene kadar tabii ki. yani Çünkü babamın eşi vefat etmiş. Dolayısıyla aramızda çok yaş farkı var büyük kardeşlerimizle. Ama şey bizde tabii yani orada yaşadılar. Hatta abim bir müddet evli olarak da orada kaldı. Heh, bunların hepsinin içinde en önemli figür fikir babaannem Nevincim. Evet. Babaannem e, Allah rahmet eylesin benim ismim onun ismi yani onun e, ismi olduğu için bana vermişler. Böyle evet. ben de bazen yeri geldikçe söylüyorum yani bir sürahi hanım vardır ya televizyonda evet. hiç e, şey değil benim için yani hiç abartı gelmez abartı bana. Abartı değil. Yani çok çünkü babaannem kadar. yürüdüğünde böyle ev sallanırdı böyle sinirlenmişse babaannem evde yürürken böyle ev sallanırdı ciddi söylüyorum bunu yani. Ondan sonra böyle çok şey bir kadındı yani. Bir otorite ee, baban Baba değil de o baban. Tabii yani babam otoriterdi. Babam otoriterdi. Babam babaanneme bile şey yapardı yani. Hmm. Diş geçirirdi. Efendim ikisinin arasında zaten hep bir sıkıntı olurdu her zaman. <gülüyor> Ama babaannemin de şöyle bir tarafı var. Yani şartlara bakmak lazım. İşte onu diyorum yani bir insanı değerlendirirken bunun geçmişi yaşadıkları. Şimdi benim babaannem mesela e, ailesinde hiçbir erkek yok. Yani kocası yok, kayınpederi yok, kayınbiraderi yok, hiç kimse yok. Üç kadın, kendisi, görümcesi ve kayınvalidesi, üç kadın yetimlerle herkesin yetimleri var. Ve bir evde o yetimleri yokluk içinde büyütmüşler yani. Dolayısıyla şartlar e, onları öyle yapmış olabilir. Neyse işte böyle bir evdi yani Nevincim. İki oda, bir salon. Şimdi çocukken bize çok büyük gelen o ev sonradan gidip baktığımızda aman Allah'ım 70 metrekare bir evde bütün bunlar yaşanıyor yani. Evet. Gerçekten bak iyi film olur aslında 70 metre kadet bir dünya Kaç tane dünya var o 70 metre? Of of kadet. of evet evet, evet. Yani e, ben mesela Hafızlık yaptık biz o evde sonradan Tabi sonradan e, biraz daha Sakinleşti ee, büyükler evlendi büyük kardeşler İşte babaannem vefat etti hani bir tek çekirdek aile biz kaldık ee, o dönemde hafızlık yapıyorduk işte ben mesela benim çalışma yerim kapının girişinde hol vardır ya kapılar <gülüyor> bir holi açılır hani bugün oralar kullanılmıyor bile hani ayakkabılık vesdiğer falan ben... Daha çok geç başlamadın mı bir daha hafızı tanınca evet, işte. başka şeyler var. <gülüyor> <Önce şu çocukları. gülüyor> evet yani o holde çalışırdım onu diyeceğim yani küçük bir şey. Ama dersi de orada çalışıyor. İlk okula gittiğin zaman dersi nerede çalışacaksın? Yine öyle yerlerde çalış. Yani tabii canım ya. tabii. Yani ben çok iyi hatırlıyorum koridorda, evin koridorunda bir sehpanın üstünde çalıştığımı çok iyi hatırlıyorum yani. Evet. Şey değil bunlar yani ben bunu anlatırken böyle bana acıyın, bakın ben nasıl yetiştim falan. Onu <gülüyor> sevmiyorum. O söyleme. Evet. Öyle değil. Sadece e, böyle yaşadık yani ve... Değerlendirmek o... mevcut oydu. Öyle yapıldı yani. Yapacak evet. şey yok. Evet. Herkes öyleydi. Bir de yani çok da fazla mesela dış dünyaya çık, mahalleye çık çok böyle aşırı abartılı zenginler var mıydı o dönemde? Yani abartılı yaşayan yoktu. Bence zenginler vardı. Sonradan bakıyorum şimdi. Her mahallenin bir de bugünkü dünyadan şöyle bir farklılığı vardı o dönemki İstanbul'un. Ben Kadıköy'de doğdum büyüdüm. Her mahallenin kendine göre zenginleri vardı nevin. Mesela bizim o Hasanpaşa'daki mahallede köşkler vardı. Evet. Yani zenginler bir mahalleye toplanmamıştı bugünkü gibi. Evet. Yani <gülüyor> her mahallede, her mahallede görece zengin olan, yani o mahalleye göre nispeten zengin olanlar vardı ve onlar böyle kol kanat gerer, çoluk çocukla ilgilenir, hastalarla, kimsesizlerle ilgilenir. Aslında e, çok da sağlıklı bir şeydi bu. Yani mesela benim ailem, dediğim gibi yani onun, benim ailem, hani karnını doyurmaya ve hayatta kalmaya çalışan bir aile. Dolayısıyla bize çok fazla böyle zaman ayırıp bizi eğitecek, zaten kendilerini de çok fazla bir şey bildiğini zannetmiyorum. Efendim, e, ben hep mesela konu komşudan çok fazla şey öğrenmişimdir. Çok güzel. Yani, o, Kalkı, yani Kızıl Toprak'ta mesela ilk e, benim çocukluğum altı yaşına kadar orada geçti. E, öyle hatıralarım var yani mesela beni ilk okula yazdırmaya komşumuz götürmüştü. <gülüyor> Çünkü müdürle tanışıyormuş. Hmm. Efendim beni bir yıl önce yazdırmak istedi. Çünkü ilgilendi biraz. Herhalde bir, bilmiyorum artık bir cevher bir mi gördüm. gördüm bir şeyler gördüm. Efendim, işte Okula bu hani erken gitsin diye e, götürdü beni yazdırmaya. Müdürün odasına gittik. Müdür bana ismimi sordu. İşte ben Fatma dedim. Ondan sonra mesela çıkışta o hanım bana dedi ki bak dedi birisi sana ismini sorduğun zaman soy isminle birlikte söyleyeceksin. Yani böyle öğretirlerdi. Bir de yine o e, Kızıl Toprak'ta oturduğumuz o evde çok iyi hatırlıyorum. Ve zaten Kızıl Toprak bugün de lüks bir muhit. O zaman da lüks bir muhitti. Babam orada sanırım sonradan anladım. Yani babama sormadım bunu ama... Şimdi baktığımda öyle anlıyorum. Apartmanın en altında böyle iki odalı bir yer vardı. Orada kalıyorduk biz. Babam da bahçeye bakıyordu. Yani hem evet. çalışıyorduk ülkelerinde hem bahçeye bakıyordu. Sanırım onun karşılığında. Yani bahçeye Hı. baktığım için orada kalıyorduk öyle tahmin ediyorum. Şimdi bir gün hiç unutmuyorum Nevin kapının önünde oynuyoruz biz. Ee, üst kattaki komşulara yani varlıklı olan hani kesinli ee, komşulara bir arabayla bir misafir geldi. O zamanlar 60'lardan bahsediyorum yani <gülüyor> özel araba çok çok az. Böyle bütün çocuklar toplandık falan mahalleye hani bir çıkmaz sokak bir de orası. Araba geliyor. Ondan sonra çocuklar toplandık falan neyse ee, içinden bir hanım indi. ...hanımın kim olduğunu falan hiç bilmiyorum... ...komşuya gelen misafir... ...bakın arkadaşlar... ...nasıl ilgili herkes çevresiyle... ...kadın geldi bana dedi ki... ...bak dedi ben seni dedi gördüm dedi... ...ben o zaman işte 5-6 yaşlarındayım yani... O, ...ben o. seni gördüm dedi, ...ayaklarını dışarı doğru basıyorsun dedi... ...sen dedi genç kız olacaksın dedi... ...bunu düzelt dedi... ...böyle Bu dedi kadar... düz çizgiler... ...evet düz çizgiler bul... ...o çizgilere basa basa yürü ki ayakların düzelsin dedi ve ben onu bir kere bak bir komşuya gelen misafir söylüyor yani ben evet. onu ezberli, yapa yapa yani mahallede ne kadar futbol ıı, sahası çizgisi varsa yürüyerek üzerinde yani ben bunları çok önemsiyorum mesela şey vardı evet. o kızı evet. kesinlikle. yani evet. bir karşı taraf ilgili bir de siz de mesela e, şimdikiler sana ne diyor her şey sana ne oldu mesela Hayır, biz bir biliyorduk sözü yani komşu seni terbiye eder, sana öğretir, sana iş yaptırır. Yani komşu seni bakkala gönderir. Ne demek sana ne? Gideceksin yani. Komşularımızın hepsine zaten biz ismiyle bile hitap etmezdik. Yani Münevver Hanım teyze mesela Ahmetlik en çok görüştüğümüz bir komşumuz. Evet. İşte Lutfullah Bey amca mesela böyle hitap ederdik yani. Ee, çok çok anne baba gibiydi Güzel. onlar. Yani bunlar bir e, hem mahalleli Evet, tekrar yayındayız. <gülüyor> Bugün niye böyle oldu anlayamadım. Bakalım Fatma Hanım'ı tekrar alabilecek miyim? Fatma'cığım tekrar yayındayız. İnşallah sıkıntı olmaz. Saat kaç bu arada? 20 dakika yapmışız. Yayın gitti. Şimdi tekrar başladık. Da şimdi Fatma Hanım yok ortada. Hah geldi. Efendim, efendim Elif. Evet Nevinci <gülüyor> Fatma. Neredir bu anlamadım, hiç böyle olmuyor. Yani Wi-Fi problemi var muhtemelen. Bir ben anı, çok karşım... Bir an önce başlayalım, devam edelim. Eğitim. Tamam. Şey de, şarjı nasıl senin? Telefon. Şarjımda Sorunlar, problem sonunda yok. Sonunda da sıkıntı oluyor. <gülüyor> Şarjda ee, problem şey, yoksa Eğitimine geçelim. Evet. İlkokul, ortaokul, lise. Yine mi gitti? Yok yok yo, ben iyi. Ben duyuyorum. Tamam eğitimine geçelim. İlk ortaokul. Tamam. Tamam anladım. Nevinci miyorum İlkokulu... yani de de... Tamam. Ee, ee, in... Söyle. Evet. Hmm. İlkokulu e, Özdemir oğlu İlkokulu'nda okudum. Eee Kadıköy'de. Hasanpaşa'da oturuyoruz o zaman. Eee yine gitti. E, yaş. Hayır ya, sen varsın ben... Kadıköy'de okudun. Kadıköy'de okudum, evet. Özdemiroğlu İlki Okulu var. Kadıköy'de mi okudun, nerede okudun? Duymadım. Kadıköy, Kadıköy. Kadıköy'de. Tamam. Ee, Özdemiroğlu İlkokulu şu anda e, imam hatip yaptılar galiba onu da. Neyse, burada bir parantez açayım. Bu kadar tarihi <gülüyor> okullar bari kansaydı diye düşünüyorum. Acizane <gülüyor> kanaatim. Çünkü çok eski bir okul. Ee, efendim, e, sonra e, Çamcı Kız Sesim'e gittim. Ee, Çamcı Kız sesine de şöyle gittim. Ben ilkokulu bitirdiğimde babam e, okutmak istemedi. E, çünkü e, kızların okumasını e, pek düşünmüyordu yani e, babam. E, efendim e, böyle çok sıkıntı oldu ailede bir yaz boyunca gerçekten. Ee, ilk okuldaki müdür yardımcımız e, beni götürüp ya en son babam işte ne haliniz varsa görün mü dedi artık oraları hatırlamıyorum çünkü ben bir yaz boyunca hemen hemen her gün ağladım yani okumak istiyorum diye ee, ondan evet. sonra ilk okuldaki müdür yardımcımız götürüp beni kız sesine yazdırdı ee, oradaki velim yani müdür yardımcımız hiç unutmuyorum Ekrem Tekerek Bey rahmetli olmuştur o zaman da çok yaşlıydı çok müşfik, çok babacan, çok Gerçek bir öğretmendi yani. Böyle öğrencileri bilir, tanır, onlarla işte birebir ilgilenir. Öyle bir müdür yardımcısıydı. Ne kadar güzel. Var. Evet, evet. Yani inanılmaz. Teneffüslerde ben mesela onun elini tutup bahçede gezdiğimi çok hatırlıyorum. Yani elimden tutup bahçede <gülüyor> gezdirirdi böyle. <gülüyor> Baba gibi dolaşıyorsun. <gülüyor> evet, evet. Ailece evimize geldik. yakın diye... Çamalca size yakın mı yürüyerek gidip geliyorduk? Hayır çok yakın servisle gidip geliyorduk. Yürüyerek yani, yani bir 40 dakika falan sürer bizim eve. Fakat işte üç yıl gittim Hayır, ben daha oraya. daha yakın bir yere gitmedin diye. Kız lisesi olduğu yani için zannediyorum. Ortaokula gitti. Sanırım kız lisesi olduğu için. Yani, yani ondan evet, emin değilim. De. Hani kız lisesi olduğu için diye düşünüyorum. Başka bir yer. yani o zaman zamanda bir Hatip yok, hiçbiri yok. Henüz daha hiçbiri açılmamıştı. Belki çok eski İstanbul İmam hatip vardır evet. ama o da kartında yani, fark ettiydi. Ee, ben ortaokulu bitirdiğim yıl, kız kardeşim de ilkokulu bitiriyordu Meral Hoca. Ondan sonra babam o arada tabii kendi şeyini yapmış, araştırmalarını yapmış. Bizi bir Kur'an kursuna göndermeye karar vermiş. Yani orada babamın duruşuna ve iradesine hayranım tabii birkaç açıdan. Allah rahmet eylesin. Gerçekten hani çok sert bir insandı ve fikirlerini e, fik fikirlerini anlatabilecek, konuşabilecek hiçbir kapasitesi yoktu. Yani e, zeka olarak çok müthiş bir zekaydı fakat bilgisi yok. Yani dayandırabileceği bir şey yok. Dolayısıyla anlatamaz, açıklayamaz, Yani izah edemez. Böyle kurallar koyarak yapardı yani. Kurallar koyarak yapardı. Mesela düşün, e, işte ben ortaokul ikinci sınıfa gidiyorum. de o zaman sanırım 5'e gidiyor. İlkokul 5'e gidiyor kardeşim. Dedi ki, örtüneceksiniz dedi. Baba nasıl yani? Hmm, çok erken. Bak hiçbir tane bile ne akrabalarımızda evet, ne, ne abimizde, okullarımızda, <gülüyor> bir yaşımızda bir örtülü yok, hiçbir tane bile yok. Babam dedi ki hayır örtüneceksiniz okumak istiyorsanız işte okullara <gülüyor> devam istiyorsanız örtülü olarak yapacaksınız dedi. Ondan sonra Peki, hatta şey, daha yazın da yaz kursu camiye kursa falan gider. Ha, onlara gittik ama çok verimli Yazık bir şey yok. Kursa falan gider miydi? Giderdik Nevin'ciğim. Yani İki örtüyü yastana... nereden? Baban... Heh, örtü, yani o hikaye de çok uzun. Orayı da anlatayım mı? <gülüyor> e, şöyle, babam Kadıköy Üstelik'inde yani... çalışıyor ya. E, şimdi babamın evet. tabii hiçbir altyapısı yok. Daha önceden böyle bir hayatı da yok. Dini bir hayatı. Evet. Kadıköy Üstelik'inde çalışırken bir gün namaz kılıyormuş. Neden bilmiyorum yani. Namaz kılıyormuş. Ee, öyle bir şekilde kılıyormuş ki namazı Allah bilir. Yani nasıl hani dışarıdan baktığında bile bu namaz olmuyor yani. Hani rükûyu mu yapmıyordu? Neyi yapmıyordu yani o kadar öyle Allah değil. Çok eksik var ki. Evet. Ondan sonra dışı, bunu görmüş bir memur, iskeledeki bir memur. Demiş ki babama Ali Efendi demiş bu namaz olmuyor demiş. Böyle namaz olmaz demiş. Babam da demiş ki olur hmm. abi demiş. Benimkini Allah kabul eder. Çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum demiş. Gerçekten hiçbir şey bilmiyordu babam. Ümmi denir ya işte öyleydi yani. Ondan sonra e, demiş ki memur evet, eğer demiş sen demiş, Sibirya'da falan yaşasaydın o zaman Allah kabul ederdi. Ama şu durumda Allah senin namazını kabul etmez. Evet. Çünkü caddenin öbür tarafına geçsen demiş iskele camisine gitsen sana kime sorsan sana anlatırlar. Eğer sormaya utanıyorsan namaz hocası kitapları var. Onlardan al, resimlerine bakarak bile öğrenebilirsin demiş. Bunun üzerine o söz ha, üzerine yani biz şu anda, Evet biz şu anda o memurun yönlendirmesini verdiği istikametin sonuçlarıyız yani Nevincim. Çok ilginç bu. İlginç, Hayatta evet. Boşa gidecek diye düşünmeyin yani. Ondan evet. sonra babam da e, o şey üzerine o teşvik üzerine camilere gitmeye başlamış. İşte camilere gidince sohbetlere gitmeye başlamış. Çok vaaz dinlerdi babam. Vaazlara gitmeye başlamış. Derken derken demek ki hani örtünme var. İşte e, dini e, işte bu çocukları buralara ben gönderirsem hiçbir dini eğitim vermezsem bunları kaybederim. Korkuyor yani ve araştırmaya Doğru. başlamış kendi çapında biz bir taraftan okula gidiyoruz o da kendi çapında araştırıyor nerede kızlar için din eğitimi veren bir yer var fakat bakın kendi aklıyla şöyle de düşünüyor diyor ki sadece Kur'an kursuna verirsem bir diplomaları olmaz ve ellerinde hiçbir yeterlilikleri olmaz yani bir iş yapamazlar bununla öyle bir yere vermeliyim ki hem dini Yapamaz. öğrensinler bir şeyleri olsun diplomaları olsun diye düşünüyor e araştırıyor. Bütün müftülüklere gidiyor. Süleymaniye'ye gidiyor. Fatih'e gidiyor. Eyüp'e gidiyor. Dolaşıyor yani. Maşallah. En son müftülüğünde şeye yönlendiriyorlar. Fazilet Kur'an kursuna, kız Kur'an kursuna. işte Seninle de orada karşılaşmıştık ya. Babama diyorlar ki Orada yol iyi Evet senin aradığın burası diyorlar. İşte ondan sonra babam bize bu sefer yani bir yıldan fazla zaten örtülü olarak okula gidip geldik. Ben Çamlıcak'ın sesine kardeşim ilkokula. Ondan sonra babam dedi ki bundan sonra okumak istiyorsanız bu Kur'an kursuna gidilecek. İşte yine aynı şekilde otoriter bir şekilde ve başka bir seçenek yok yani. Biz hani sadece okuyabilmek için yani çünkü oraya gitmezsek okumanın önü tamamen kapanıyor. Sadece okuyabilmek Doğru. için Kur'an kursuna gitmeyi kabul ettik. Yani örtünürken de ağlaya ağlaya Kur'an kursuna giderken de biraz ağlaya ağlaya gittik. Yeminciye en başta. Yani o Doğru, yüzden o ben çünkü hiç örtü yoktu. Yeminciğim ya, yani sokakta soka soka soka hiç kimse. Ben onu da çıkardık. Evde çocuk örtülüyse hiç yoktu. Büyükler bile yoktu çocuk. Çok azdı. Sadece çok sabırlı olanlar kaldı Nevin. <gülüyor> vallahi ne yapab ne yapabiliriz ki? Şey Wi-Fi'yi kapattım bakalım. Evet, o problem onda. Ama şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım sen. <gülüyor> Bu seans sana ne zaman? Wi-Fi'den çekemiyor Nevin. Ay, şey, ya, babana konuşuyorduk da sana bir şeyler söyledim ama duymadın değil mi en son söylediklerini? Hayır, en son söylediklerini <gülüyor> duymadım. Tamam, şey dedim, e, hani kalp temizliği, kalp temizliği diyorlar ya, evet. babanı görünce yani kalp temiz olunca istikamet ne kadar doğru oluyor? Yani evet. Hiçbir şey bilmiyor ama istikamet sonra yönlendiriliyor ve en doğrusuna ulaşıyor. Evet, evet. Çok evet. özel buluyorum yani aslında kalp temizliği e, sözü doğru. Fakat yani şöyle, bir ne... <gülüyor> de... Bir de şöyle biraz da karakterle de alakalı. Şimdi mesela babam çok disiplinli bir insandı her anlamda evin. Yani bir şey doğruysa o yapılacak. Mesela 25 sene çalışmış, çalıştı ve vardiyalı olarak bir kez bile geç kalmamış. Bu 25 sene içinde bir kez bile geç kalmamış. Yani böyle çok düzenli hani bir şey ne gerekiyorsa o öyle yapılacak. Mesela evde evdeki bütün tamiratları babam yapardı. Yani baca temizliğinden ayakkabı temizliğine kadar. Ne kadar öyle. Ve her şeyi babam yapardı dolayı hiçbir şey aksamayacak işte her pazar günü hepimizin ayakkabılarını çıkarır bütün ayakkabılığı boşaltır tamir edilecekleri eder boyanacakları boyar işte her şeyine tekrar onları tertemiz yerleştirir yani bir e, disiplin şeyi vardı anlayışı. Ben e, sadece kalp, kalp temizliği elbette ki çok önemli ama bu karakter özelliğinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet söyleyeyim. işte Hazreti yani, şeyi var. Azimli evet azimli bir şey doğruysa hani yapan onu yapan Sonuna kendine, karşı, kendine evet. karşı da öyle yani e, ailesine karşı da öyle. E, dolayısıyla hani bunların çok saygıdeğer özellikler olduğunu fakat bu, bu karakterdeki biriyle beraber yaşamanın da çok kolay olmadığını belirtmek Hı. isterim yani. Hani böyle yaşarken çok pro, şey çok kolay değildi bizim için dışarıdan baktığımda şimdi e, yani uzaktan baktığımda ya evet yani aslında o olmasaymış biz böyle olmazmışız e, diyorum e, pek çok özelliği öyledi. yani onun sorunu bence kendini anlatamamaktı Aynen. yani sorunu oydu, oydu. Yani kendini anlatamadığı... Ama, ama çok, çok de, güzel özellikler de, olduğu için size de yansımış. Ee, ve hayatınızı devam ettirmeniz de güzel. Doğru, benim, e, bir şey de. Ben, ben ondan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Ee, yani herkese çok anlattığım bir hatıram vardır. Ee, babam yemekli olduktan sonra bir, mesela bizim evde <gülüyor> askeri sistem gibi bir sistem vardı. Yani her yemeğin saati bellidir. Osa hmm. asla geciktirilmez. Yani ben dokuzda kalktığımı hiç hatırlamıyorum yani. Bir kere kalktığım, <gülüyor> bir kere iki kere falan olmuştur. Çünkü cumartesi, çünkü... pazar diye bir Tabii şey. canım, bir cumartesi, pazar dahil yani. Sabah erkenden kahvaltıya oturulur falan. Ondan sonra şey e, hatırlıyorum, e, bir de babamın yeri belliydi masada. Or orası babamın yeri, oraya sadece o oturur. Ondan sonra bir gün yemek yedik, e, masayı ben topladım ondan sonra işte masa her şeyi kaldırdıktan sonra bir bezle mutfak beziyle masanın üstünü sildim ondan sonra ve gidiyorum yani topladım kırıntıları döndüm arkamı gidiyorum babam dedi ki oldu mu dedi bu masa şimdi dedi <gülüyor> oldu baba dedim yani baktım böyle bir şey mi kalmış diye olmuş dedim hayır dedi bir de dedi eğilip dedi göz hizasından bakacaksın hani masaya şöyle hmm. dedi, o zaman görebilirsin üstünde gerçekten bir şey kalıp kalmadığını bakış açısı dedi. değil mi? Böyle, kendi yaptığın işi kendin beğenirsen herkes beğenir dedi. Evet. Yani sen, bu yüzden mesela ben insanın kendini beğenmesi hani tırnak içinde tabii e, kelimesinin o kavramın yani çok da kötü olmadığını düşünürüm. Tabii, her zaman. tabii belli oranda. Yani ben şey derim mesela vazdan çıktığımda ya bugün oldu bu güzel oldu yani diyorsam olmuştur. Herkes onu beğenmiştir yani. yani Ama ben de çıktığımda şey. yani bugün biraz bir şey eksikti yani. Bir şeyin kıvamı tam tutmadı diyorsam o gün herkeste de öyle bir izlenim olmuştur. Yani dolayısıyla yaptığın işle ilgili bu. Hani bu oldu diyebiliyor musun? Hani bu kibir değil. Kibir benim gibi kimse yapamaz demek. Tabii tabii. Kibir değil işte yani. kendini beğenmek. Tabii yani insan kendini beğenmesi zaten var olamaz. Ha, kendini beğenmek de işte babam için çok eleştirel bir gözle sonuna kadar bakmakla alakalıydı Maşallah, yani. Çok güzel. Amca yani Amcayı tuttum evet. demiş. Evet, evet. Babam çok <gülüyor> otorutlandı. Ve ben bugün yani en büyük eksiklerimizden birinin ailedeki bu tutarlı ve makul miktarda tabi yani babam. değil mi? Demek. Mi? Autoriteli. çok fazla. Onun çok eksik olduğu. hiç yok yani. Evet. Disiplin diye bir şey yok. Ne okulda var ne o şeyde var ailede evet. var. Evet. Bu da ciddi sıkıntı yani maalesef. Evet. Peki Çamlıca Kız Hisesi'nde e, ne öğrettiler sana? Ya Çamlıca Kız Nevin e, çok ilginç bir okul ve benim hatıralarım da orada çok ilginçtir. Evet. E, uzun, çok uzun sürer de kısaca şöyle söyleyeyim. 70 tane öğretmen vardı. Ben 1974-77 yılları arasında Çamlıca Kız tamam. e, Yani 80 öncesi dönem. E, anarşi Doruk'ta işte 77 evet. Taksim olayları yani hatırla. 79 muydu? Neyse. Evet. 79 galiba. Ondan sonra anarşi Doruk'ta ve ilk e, biz de kaç yaşındayız? Ortaokul. Yani 11-12 yaşlarındayız. Ben okula Kur'an ile gittiğimi hatırlıyorum. Sınıfta tartışmak <gülüyor> için. <gülüyor> <gülüyor> yani Aşallah. çünkü şey var Allah'ı inkar edenler var. Ateistler var. İşte ondan sonra solcular var. Hani ideolojik anlamda. Onunla, o gün pek anlamıyordum ideolojik şeylerden ama dini konularda yani e, tartıştığımı çok iyi hatırlıyorum. Hatta bir arkadaşımız vardı. O o benden daha şanslıydı. Onun ailesi biraz daha bilinçliydi. E, bir ikimiz vardık zaten örtülü olarak okulda. Ondan sonra e, sonra bir başka arkadaşımız bir gün böyle elinde bir tatlıyla geldi. Bize dedi ki, ya kızlar dedi, alın dedi, size dedi tatlı ısmarlıyorum dedi. Çünkü dedi beni Allah'a inandırdınız dedi. Ben hani böyle böyle bir, <gülüyor> böyle e, bir... <gülüyor> herkes <gülüyor> çok çok bilinçliydi. Yani o dönemde bütün herkes çok ciddi şeyler. Tabii ilayil ilaylon da vardı ama bir de şeyi hatırlat hatırlıyorum çamlıca sesine bence en önemli hatıramız oydu. Bir din dersi öğretmenimiz vardı Nevin. Mehmet Aksu, yıllarca sağdan soldan soruşturdum, hiçbir yerden izine rastlayamadım. E, hayatımda çok iz bırakmış hocalarımdan bir tanesidir, yani sayılı hocalarımdandır. Niye? E, bir, çok bir şey öğretmedi, ama nasıl tartışılır, nasıl e, karşısındakin ile kırıcı olmadan, yani kendini sevdirerek nasıl demogojik hani demogojikten an, olumsuz anlamda değil, olumlu anlamda değil yani. Nasıl böyle bir tartışma yürütürsün? Bu e, güzel çünkü... bir şey işte ya. Çok Aha, bir ne, gerek yok. Şey. O zamanlar din dersi seçmeli derste. Evet. Ona rağmen bak Yahudi arkadaşlarımız bile o derse girerdi. Sırf hocayı hocam. dinleyebilmek için. Yani çünkü çok böyle e, ufuk açıcı. Mesela bir gün hiç unutmuyorum birisi sordu dedi ki hocam cennet, cehennem var diyorsunuz da nerede yani dedi. O da dedi ki burada dedi. Şimdi bu sınıfta dedi yani. Nasıl yani hocam biz işte görmüyoruz falan. Dedi ki insanoğlu dedi var olan renklerin dörtte birini görebiliyor dedi. Dolayısıyla evet. belki de şu anda burada ses çünkü 20 frekansla 20 bin frekans arasını duyamıyorsun. Demek ki belki de şu anda burada çığlıklar atılıyor. Bir cehennem var. Evet. Orada bir adam var ama sen görmüyorsun. Ve yani böyle. Ama bunu hiç itici olmadan yapardı. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ses mecmuası vardı. Bizim evet. Karihi bir okuldu. 4. Murat'ın alt köşküymüş yatakhane binamız. Öyle bir okulla haber yapmak için geldiler. Bütün öğretmenler o köşkün önünde hatıra fotoğrafı çektirecekler. Ondan sonra ve böyle olunca bütün öğretmenler fotoğraf çektirmeye gitti. Bütün dersler boşaldı. Hepimiz canlardan bakıyoruz işte ses mecmuası gelmiş okula. Ondan sonra öğretmenler hep birlikte dönüyorlar böyle bir e, hafif merdivenli eğimli bir yol dönüyorlar. Bütün okul nevin yetmişli yıllarda din dersi hocasına tezahürat yaptı camlardan. işte ya ya ya şaş şa, şa, Mehmet Aksoy çok yaşa. <gülüyor> çok, çok Evet mi? evet o hocamız çok e, önemli. Her şey de çok önemli insanlar e, itici değiller güzel olanı seviyorlar dindar da olsa seviyorlar şimdi. Dindar olan bir insanı ağzıyla kuş da tutsa dışarıda tutuyor yani. Çok korkunç bir mesafe var şimdi. Yani o, o zaman öyle değildi yani. E, çünkü ben e, bu, tabii yeri burası değil. Biraz biz burada daha e, şey rahat konular konuşacağız ama bence biz dindarların da bunda payı olduğunu düşünüyorum. Tabii, tabii kesin. Dindarlar da çok kasılmıyordu böyle. İnsanları evet. dışlamıyordu bu kadar. Yok eşarbını şöyle bağladın. Yok bilmem nereden saçın görünüyor. Yok işte bilmem ne. Demiyorduk yani. Hani böyle Allah yani herkes çok kıymetliydi bizim için doğru, e, ve biz dedik, öyle bir karşılık görüyorduk. Yani ben bazen düşünüyorum Nevincim yani. Geriye doğru gittiğimizde hani fakir, cahil, kaba bir aileyiz yani düşün. Ve bu aile her yerde kabul görüyor, her yerde insan gibi muamele görüyordu. Evet. Yani bu e, karşı tarafın da bize karşı ne kadar... E, i̇şte, evet, iyi, iyi yani insanlar <gülüyor> toleranslı. <gülüyor> çok toleranslı olduğunu gösteriyor aslında. Evet. evet. Çok güzel, maşallah. Şimdi o zaman liseyi bitirelim. Ya, daha doğrusu ortaokulu bitirmiş olduk. Evet, Kur'an evet, kursuna geldik. Fazilet, <gülüyor> fazilet Kur'an kursu devreye giriyor. Ben fazilet olayını da çok enteresan oluyorum. Yani sivil STK'ların kurduğu bir okul gibi birkaç tane evet. Müslüman bir araya geliyor. Ve Müslüman kızlar e, üniversitede okuyabilsinler diye bir proje geliştiriyor aslında. Evet. Yani faziletin kesinlikle yazılması lazım. Kesinlikle. Bir öğrenci mezun etti. Ne yapıyor o öğrenciler? Merak ediyorum yani. Yani zaman zaman sosyal medyadan mesaj atıyorlar Nevincim, İşte ben de faziletteydim, ben de oradan mezunum falan diye. Ben çok güzel bir göle maya çaldığını düşünüyorum ilim ve fazilet evet. hakkının. Evet. Ve en önemli tarafı da şuydu. Allah rahmet eylesin Abdullah Yazıcı hocamıza ve diğer bütün mütevelli heyetinde çalışanlara. Emekleri olan, katkısı olan her kim evet. varsa. Ee, en önemli özelliği de şuydu, herhangi bir kliğe mensup değildiler. Yani bir tarikat değil, bir cemaat değil, evet. bir de adam hazırlamıyor. Tek amaçları gerçekten dini öğretmekti. O zaman da pek yoktu zaten tarikat marikat. Yani insana Müslümandı. her. Evet, Müslüman, tarikat vardı Müslüman. da STK'lara bu kadar el atmamışlardı. <gülüyor> yani. <gülüyor> Daha evet, tarikatlı Müslüman, <gülüyor> evet, ben çok enteresan buluyorum fazilet projesini kesinlikle çalışılması lazım. Evet, yani, evet. Yani, şeyler, şeyler kaybolmadan, yapılır. kaynaklar kaybolmadan, kayıtlar falan kaybolmadan çalışılmak. Evet, i̇nsanlar daha vefat insanlar etmeden. Hayattayken, şey. Evet, tanıyorken, tanıyanlar hayattayken o kuruluş aşaması yani ne zaman kurulmuş? 70'li yıllarda kurulmuş, 71-72 falan olması lazım. Ne zorluklar yaşadılar acaba? Yani o rahibe okuluydu bizim kaldığımız yer. Yani ne ilkel ya. şartlarda değil. Yani 300 kişi, 200 küsur yatılı öğrenci vardı. Sabahleyin kuyruğa girerdik biz abdest alabilmek için. Yani 3-4 tane musluk vardı. Sobalı bina, tir tir titriyoruz. Kuyrukta da abdest alabilmek için. Hatırlarsın yani şartları. Ben yatılı değildim. Aa, evet. Ben geliyordum yani. O yüzden çok iyi değil evet. ama dediğin doğru. Sonra da zaten o bina yandı yani. Evet, e, ee, sobalı, sobalı, sobalı yatakhaneler, sobalı sınıflar. Çok da cesur var. yani, o kadar sobalı yere, o kadar öğrenciyi alıyoruz, şey yapıyor, yani insanlar da çok cesur. Ama biraz o dönem yokluk dönemiydi, yani ben çoğu yerinde öyle olduğunu düşünüyorum. İlk imam hatiplerin ilk binalarına bakın, evet, yani Prankistan'ın ilk binalarına bakın, yani evlerimiz bile öyleydi nevin, yani derme çatma, yani... Evet. Hayatlarımız Çok öyleydi. Öyle. Yani biz biraz 80'den sonra refah gördü Türkiye. Özellikle. Yani daha, daha <gülüyor> sonra. sonra. Daha sonra Peki dedim. faziletlikten ne kazandığını düşünüyorsun? Ay ben bütün mayaların fazilette atıldığını düşünüyorum Nevin. Ee, evet. Bunların en önemlisi de bir defa bir e, klasik hocaları tanıdık orada. Yani düşünsenize o sen oraya ben, hazır gelmişsin. Düşünsenize sen daha Çamlıca ortaokulunda elinde kuran yani Ya tamam da yine de yani mesela ben düşün ortaokulu bitirmişim, gelmişim. Hayatımda hiçbir Osmanlıca tek bir kelime bile bilmiyorum. Ya Hazırlık tabii. sınıfında Ömer Nasuhi Bilmen'in İlmihal'inin orijinalini ders kitabı olarak okumuştuk. Ömer Nasuhi Bilmen'in İlmihal'inin sadeleştirilmemiş halini 15 yaşında daha öncesinde hiçbir din eğitimi almamış biri orada ders kitabı okudunuz tabii. <gülüyor> tabii. Yani çalıştık, ezber tabii. Herkes bütün sınıf anladı mı bilmiyorum ama yani isteyen ne çok güzel bir kapı açtı orası. Çok ben oranın değerini daha sonra da anladım. Yani oradayken de çok seviyordum ama daha sonradan giderek daha çok anladım. Yani Ali Fikri Yavuz tefsir hocamızdı. İşte e, Fahrettin Dinçkol hitabet hocamızdı. E, Hüseyin Erdoğan hadis evet. hocamızdı. Fakültamızdı yani böyle çok e, hani e, o Mahmut Bayram hoca Arapça hocamızdı. Hmm. Hani nasıl bize şey Osman Mahmut Bağ Bayram hoca'dan öğrenilir. <gülüyor> Osmanlı bakiyesi evet hocalardı hepsi çok kıymetli hocalarımız vardı. Bir de ben Fazilet'te en değerli şeylerden biri diyeyim. Şöyle bir kısa konuşmada ilk aklıma gelen şu her hafta sonu cuma günleri bir seminer yapardık gene ya evet, evet evet seminerlerin ben çok öğretici olduğunu öğrencilerden sahne korkusunu kaldırdığını evet, kesinlikle ve işte, Arasında konuşurken o ilk utangaçlıkları falan o yıllarda bize aşmasına yardım ettiğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani düşünün, her cuma günü okuldan bir sınıf sahneye çıkıyor ve işte şiirleriyle, aşırı şerifleriyle, ilahileriyle, konularıyla hatta sahne dekoru bile biz hazırlardık kendimiz. Konsept işte. Bir konsept evet. ayarlıyor. Bir sunum yapardık bütün okula ve sene boyunca size en az 2-3 kere sıra gelir bir sınıfa. 4 e, yılda en az bir 10-15 kere bir sahneye çıkıyorsun ve ciddi bir konu anlatıyorsun yani. Evet, öğretmenler evet. dinler, herkes orada olur, öğretmenler dinler falan yani. E, ben çok önemli o, yani. Hitamette de, de çok önemli. Çocuk dediğin gibi yani özgüven sağlamada da çok önemli kaç sahne tecrübemiz olmuştur. Evet kadar. yani araştırma yapıyorsun öncesinde. Araştırma yapıyorsun. Evet. Mesela niye işleyeceksin? Tevbe konusu. Ben mesela İstanbul'un fethini biz işlemiştik. Yani Aynun Mısıroğlu tarih hocasıydı okulda Kadir Mısıroğlu'nun eşi rahmetlinin ve e, böyle millet de konuşuyor böyle dinlemiyor öğrenciler kalktı öğretmenler masasından dedi ki çok rica ediyorum lütfen susun burada bu kadar bilgi veriliyor çok kıymetli bilgiler yani nasıl böyle satır satır ezberlemiştik o fethin bütün öncesini esnasını yani neler yaşandığını Zaten... çok önemli. Fetih vardı, şey Afganistan vardı o dönem. Ah evet, Afkanistan. <gülüyor> Meral Mağruflar falan vardı. Evet, ama Afganistan olayı biz kurstan çıktıktan sonra oldu. 80'de Öyle. yani ben evet 77-81 yıllarında ben oradaydım. İşte e, kursun son dönemleri diyebiliriz belki. Son dönem, son dönem. Evet, daha çok ben hafızlık yaptığım yıllara rastladı. Afganistan yani savrışı. ben orada duyduğumu hatırlıyorum. Yani Ondan sonra ilahiyata geçtik zaten. Hı hı. Dışarıda ama o kursu dört sene mi okudun? Şimdi sırf liseyi orada okudun herhalde. Evet. Yani lise yıllarını orada okudum. Dört yıl orada okudum. Sonra, sonra dışarıdan e, dersleri verdim. Böyle oldu. Dört yıl bittikten sonra kurs bitti. Kurs bitti ben çıktım kurstan fakat liseyi bitirme sınavlarına giremiyorum çünkü 18 yaşını doldurmuş olman gerekiyordu. Lise bitirme Aa, sınavlarına girebilmen için o zaman öyleydi kural. Ondan sonra bir yıl var benim 18 yaşımı doldurmama ne yapacağım yani o bir yılda ne yapacağım. O yüzden hafızlık yapayım bari dedim. Boş hafızlık. <gülüyor> A Kardeşim zaten başlamıştı ya. öncesinde. İşte İbrahim Tarlıklı Hoca'dan hafızlık yaptık o şekilde. O arada liseyi bitirdik dışarıdan sınavlara girerek. Öyle nevinçim işte. Oradan da ilahiyat evet. girdim. Yani ilahiyata liseyi bitirdikten 3 yıl sonra girdim. Onu da burada söyleyeyim bütün arkadaşlara. Şimdi de öyle bir eğilim var. E, duyuyorum, hissediyorum. E, toplumda bunu gözlemleyebiliyorum. İşte kızları okutmamak, çocukları okutmamak Aa. vesaire. Evet yani e, belli kesimlerde var. Belli kesimde geçen gün Meral Hoca böyle bir e, post attı ya, hani babası okutmak istemeyen bir kız var yani kız çocuklarını okutmak istemeyen. Evet. E, şunu söyleyeyim, e, ben e, liseyi bitirdiğimde doğrusunu isterseniz hani çok Geleneksel hocalar, Kur'an kursunda çok geleneksel hocalarla okumuşuz. İşte Nedim Urhan Hoca vardı mesela, Hadis hocamızdı. Ondan sonra ve bu hocalarımız işte diploma bir şey değildir, bu diploma etikettir. Sadece Nedim Urhan Hoca için değil yani bütün hocalarımızın ağırlıklı görüşü evet. böyleydi. Diploma etikettir, önemli olan, asıl olan ilimdir falan diyorlar evet. bize. Ben buna çok inandım yani. Aslında hani sizi yönlendiren birisi olsa hakikaten okullar vakit kaybı bana sorarsanız. Yani evet. öğrenmeyi seven ve e, çalışma alışkanlığı olan birine iyi de bir müfredat yapmışsanız okulda harcayacağı vakitte evet. neler neler öğrenir. Kaç yani. tane dil öğrenir, evet. kaç tane ilim öğrenir. Evet. İşte haf Şimdi düşün, işte orta, yani şeyi bitirmişim, ilim ve fazileti bitirmişim. Liseyi de dışarıdan bitirmişim. Hafızlığı bitirmişim. E, Kıraat-ı okumuşum. E, hmm. Ondan sonra çalışmaya başladım bir Kur'an kursunda. E, hmm. Kur'an kurslarında bir kursda çalıştım yani. Sonra bir baktım ki Nevin, bir de babam da zaten hiç okutmak istemiyor. Üniversite hele onun böyle korkulu rüyası yani. Hani kızımı kaybederim. Üniversite Hala gider. okutmak istemiyor Tabii. yani. Hep bir mücadele var. Ondan sonra e, tamam dedim gitmeyeceğiz üniversiteye. Yani üniversite ne ki? İşte bunlar diploma şey etiket. Ondan sonra o çalışma sırasında şunu fark ettim Levin. Yani bakıyorum şimdi ben işte Kur'an-ı Kerim dersiyle ilgili Türkiye'de bilinebilecek her şeyi biliyorum. O dönem için. Yani. Ama ama e, bir başkası üniversite mezunu olduğu için sizin idareciniz oluyor. Ve sizin evet. neyi ne yapacağını o söylüyor. Yani evet. dedim ki burada bir terslik var ya. <gülüyor> yani ben bunu <gülüyor> kabul etmemem lazım diye düşündüm. Ve o iş tecrübesi benim okumam gerektiğini bana hissettirdi. Tekrar bir mücadele başlattım evde. işte üniversiteye gitmek istiyorum. Üniversiteye gitmek istiyorum. Ondan sonra babam da karşı, hocam da karşı. Hiçbiri istemiyorlar. Ondan sonra Nedim Urhan Hoca'ya gittim. Ee, Nedim Urhan Hoca hani kızları çok böyle teşvik eden bir hoca değildi. Bilhassa evet. onu seçtim ki. Hani o beni ikna etsin okuma diye. Evet. Nedim Urhan Hoca Dedi ki, çünkü hani bir sorun yaşayacağım ya, burada psikolojik bir tahlil var aslında. Yani bir sorun yaşayacağım, okumak için ciddi evet. bir şey vermem lazım savaş. Eğer gerçekten ikna birisi beni ikna ederse o savaşa hiç gerek kalmaz yani iyi olur hani. Öyle düşünüyorum evet. kendimle. Ondan sonra dedim Murhan Hoca bana dedi ki, sen dedi üniversite diplomasını aldığında yapacağın hizmet yüzde elliden fazlaysa dedi, şu anda yapacağın hizmetten, %50'den daha fazlaysa gir bu sınava dedi. Ha bir de biz niye <gülüyor> tartışıyoruz o dönemde üniversiteyi? Başörtük problemi yoktu benim gittiğim dönemde. Evet, Kız erkek beraber okumak caiz midir? Bu tartışılıyor. Kız evet, karışık okuduğu için caiz olmadığı görüşünde olanlar var. İşte babamlar da tehlikeli buluyorlar kendilerince ve istemiyorlar. Evet. Neyse ben dedim ki hocam ya ben benim tecrübeme göre ben üniversite mezunu olursam benim yapacağım hizmet fayda çok daha fazla olacak diye düşünüyorum dedim. Ve üniversite sınavlarına o şekilde girdim. Yani en son babam gene dedi ki ne haliniz varsa görün dedi. 3 yıl sonra yani liseyi bitirdikten 3 yıl sonra sınava girebildim. Ee, dedim ki şey dedi ki benden dedi yalnız 5 kuruş işlemez dedi. Ben e, üniversite hayatım boyunca hiç babamdan 5 kuruş bile almadım. İşte düşürdüğüm dik iş ihtiyıktım. Ee, bazen bazen kardeşim çok yardım etti. O sırada o çalışıyordu. Ee, o üniversiteye daha sonra başlamıştı. Yani böyle işte burs murs buluyorduk bazen. Bazen ama yıllar... işte insandaki istek ne kadar önemli bir şey. Kesinlikle. Yani o istek ki her şeyi yaptırıyor. Bütün mücadeleyi Kesinlikle. babana, ötekine, bir ikine yani, ha, orada de, şu var işte yani şey. Nevincim. yani insanlar böyle çok kolayca mücadeleden vazgeçip çünkü böyle huğuru evet. tercih evet. ediyorlar mücadeleden vazgeçiyorlar sonra da hayatları boyunca dönüp o babayı suçluyorlar halbuki belki sen yeterince mücadele etseydin. Hani yapacaksın bu evet. Ben de onu diyorum. Yani baba anne tam onları öyle görmüşler öyle biliyorlar. Evet. Sen daha iyisini biliyorsan o zaman onu göster. Yani evet. Niye aynı? onlarla ilgili şey olmadan bunu yap. Yani ben mesela yine babamla yani. yaşıyorum, evde yaşıyorum. Evet. Yani evet. İşte onlara anlatıyorum mesela bak şöyle bir şey yaptım ben üniversite hayatım boyunca. Babam tabii bunları görüyor yani. E, mahallede benim bizim oturduğumuz mahalle Hasanpaşa işte böyle ortağının altı düzey. Hmm. Ve üniversiteye giden kız hele hele ilahiyat okuyan kız hiç yok yani. Ondan evet. sonra ben, ben ilahiyata başlayınca mahalledeki kızlara dedim ki onlarla zaten çok teşhik mesainiz var. İşte o Afgan savaşı sırasında biz o kızlarla beraber bütün çeyizlerimizi çantalara doldurup annelerimizin günlerinde o çeyizleri satarak Afganistan'a 10 bin dolar göndermiştik o günkü parayla. Hmm. Evet. Bir ]şallah. mahalle yani. Mahallenin kızı hala duruyor. Gelen teşekkür etmek o zamandan başlamış. Yani böyle şey işte ne yapabilirim? Bizim mottomuz buydu. Şimdi dünyanın bir yerinde savaş var. Peki ben ne yapabilirim? İşte burada böyle bir şey var. Ben ne yapabilirim yani? Neyse şimdi ben derslere başladım. Birinci sınıftayım ilahiyatta. Allah'ım hele o birinci sınıfta işte giriş dersleri var ya. Hadis usulü işte bilmem neye giriş. İlham ne giriş falan. Hepsi çok güzel dersler. Bana çok güzel geliyor. Mahalledeki kızları topladım dedim ki. Ama bunlar ilkokul mezunu kızlar. Dedim evet. ki ben dedim ilahiyata gidiyorum. Ve çok güzel dersler okuyorum. Eğer dedim cuma günleri öğleden sonra bizim eve gelirseniz. O hafta okuduğum bütün dersleri size anlatırım dedim. <gülüyor> Dört yıl boyunca Nevin. Fıkıh usulü falan hariç. Fıkıh usulü biraz ağır onlar için. <gülüyor> yani hepimiz için <gülüyor> öyle diyelim. E, fıkıh usulü hariç birkaç böyle kelam falan, birkaç ders hariç İslam felsefe tarihi falan. Onlar hariç yani bütün o hadis usulü, tefsir usulü, bütün işte İslam tarihi, din psikolojisi, din geldi din. mi kızlar? Evet, geldiler ve hala onlardan ben mesaj alıyorum. İşte biz o zaman tam Bilmiyorum. bir üniversite bir orada özet bir eğitim görmüşüz diye. Ya, <gülüyor> Evde yani çok... ya çok paylaşımcısın yani her öğrendiğini bir biçimde vermek istiyorsun. Bir de öyle Ya o yüzden sosyal medyayı da, da çok seviyorum Nevin. Anında evet. paylaşıyorsun her şeyi. <gülüyor> evet yani o yapı o paylaşım aileden gelmiştir bence. Çünkü çok erken dönemden itibaren var olan bir şey. Evet aileden İlla ki aileden gelmiştir. Yani babam şöyleydi. Hatta geçen de ben bu hatıram bir yerde anlattım da bir arkadaş çok üzülmüş kendince telafi et nasıl edeyim plan diyor. Yani ben bunları anlatırken arkadaşlar çok üzüldüğüm falan zannetmeyin. Yani bana onu örnek olarak göster. Gerçekten hallettim kendi içimde yani çünkü açıklayabildim. Yani açıklayabildim evet. diyelim birisi bana öfkeli davranmış diyelim ki birisi bana sert davranmış eğer onu açıklayabiliyorsan ben onu mazur görüyorum açıklayabilmek olmam çok önemli evet doğru Evet, şimdi mesela paylaşımla ilgili örnek vereyim ee, bir videoda anlattım onu youtube'da bayramda bir gün bize köyden birisi geldi biz daha o zaman küçüğüz Hı. yani işte ilkokul yaşlarındayız babam da bu adam gidecek köyden gelen çok fakir biri ondan sonra babam evet. da ona ikiler verecek. İşte artık evden ne verdi orayı bilmiyorum. Bize de dedi ki baktı böyle bize elbiselerinizi çıkarın dedi. Bayramlık elbise. <gülüyor> Bayramdayız. <gülüyor> Elbiselerimizi çıkarttırdı o bu ve hani Sümerbank basmasıydı. Çok değerli bir şey değil <gülüyor> ama. Olsun. olsun yani bizim için bayram elbisesi o ve elbiselerinizi çıkarttırıp köye göndermişti ben mesela ya. yani, ne verebilirim Öyle bakan bir insandı gerçekten bir taraftan çok tutumlu yani kendi kişisel harcamalarında çok tutumlu ama insanlarla paylaşırken de gerçekten çok cömertti ama bak mesela işte bak benim dediğim ortaya çıktı bu örnek sizin o genç kızken Afgan direnişini yaptığınız örnekle çok benziş Evet. Ne verebilirim ve var veriyorsun. Evet. Tabii. Çok evet. yani birbirini tamamlayan örnekler. Peki şunu merak ettim İlahiyata gittiğimde daha birinci sınıfta Hı -hı. ne olmak istiyordun kendini nerede görüyordun? E, doğrusu çok şey yapmamıştım onu. Yani çok e, şimdi geriye baktığımda hani böyle vaiz olacağım falan demiyordum. E, ama ama hep anlatmak, anlatmak yani. Anlatmak ya. yani. Hani e, bir birisi başladım. beni sıkı bir şekilde yönlendirseydi akademisyen de olurdum yani. Doğru. Ama anlatmak çok önemliydi benim için. E, çünkü kendimi bildim bileli konuşurken hatırlıyorum kendime. Hep insanlara bir şeyler anlatırken hatırlıyorum. Yani çok küçük yaştan itibaren Kur'an kursunda yatılıydık mesela. Bütün dışarıdan gelen, yurt dışından gelen Türkçesi zayıf olanlara akşamları sınıf sınıfta ulaşıp ders anlatırdım. Yani Türkçesi <gülüyor> yetersiz olanlara. Almanya'dan şey işte Avrupa'dan gelen Türk çocukları olurdu bunlar genelde. Nasıl olur? Ondan sonra dolayısıyla anlatmak, işte evlendikten sonra son sınıfta evlendim. Ee, evlendikten sonra da vaiz olmak yani eşimin ilk şeyidir. Beni teşvik eden eşimdir yani vaizlik sınavına girmeye. Çünkü ben öyle bir meslek olduğunu bile bilmiyordum. Evet, yani, bilinen, evet, bilinen bir şey, bilinen, bilinen bir şey değil. Yani. Daha önce bir vaizle, bayan vaizle falan da tanışmamıştım yani. Evet, bir naim evet. kanal dolayı bilirdik. Kadıköy'de onun vaazlarını dinlerdik ama bayanların olduğunu bile bilirdik. Evet. eşim teşvik etti. E tabii e, şey e, çok rasyonel geldi bana. Çünkü işte çoluk var, çocuk var, ev var, var. E, mesai saatleri uygun. Yani e, hem ben anlatmayı seviyorum. Yani dolayısıyla bana çok uygun geldi. Aslında bilmiyorum hatırlıyor musun? O dönemde sen soruşturma da yaptın. Ben ne olayım? Etrafına sordun yani. Benim için evliliği evet. tavsiye Aynen. ediyorsun. Hatta <gülüyor> bana bile sormuştum. Ben de bu Ayizeli'yi tavsiye ediyorum. Evet, evet. Doğrudur. Ya vallahi Sürüyorum ben. Yani bu da güzel Ama bir şey, şey ki. Kendi yani. kendin ilgili şeyleri de çok rahat paylaşıyorsun, soruyorsun, evet. araştırıyorsun. Evet. O da güzel evet. bir şey. İnsanı besleyen de bir şey yani. Ya bugün bir arkadaşım şöyle dedi, dedi ki bir mesajlaştık onunla bir konuyla ilgili de dedi ki ya işte dedim ay dedim ben seni çok seviyorum dedim işte bunu dedim teyze şeysi olarak kabul et dedim. Teyze tarafım tuttu gene falan dedim arkadaşa. Ya dedi Fatma hocam dedi hem çok karizmatik hem çok teyzesiniz falan dedi yani hani böyle bütün roller bir arada hani babaanne, anneanne <gülüyor> evet. Nasıl işte nasıl oluyor falan dedim ki bana yani bilmiyorum bana sorarsan kasmayınca oluyor dedim yani kendini kasmayacaksın yani neysen sen olsun ya yani fakirsen fakirsin yani zenginmiş gibi yapmana gerek yok vaizsen vaizsin yani akademisyenmiş gibi yapmana gerek yok veya işte ilim adamı işimmişin gibi evet. yani o kendinle barışık olmak razı olmak. Yani Kesinlikle. bunların hepsini yapabildiğimi söyleyemem ama çok emek verdim yani. Evet, evincim. Evet, evet. <gülüyor> Yok, yani ben o, onu hatırlıyorum. Ebeveya özellikle iyi bir şey ama okuldan böyle bir yönlendirme olduğunu zannetmiyorum. Yok, Çünkü bize yapamadı. San dersi. çok fazla akademiye yönlendirmişlerdi. Hatta hocalardan böyle köşe bucak kaçıyordun. Çünkü beni görünce bak sen işte akademisyen olmadın falan diye böyle sistemler ediyorlardı. Bir gün e, şey, İsmail Lütfi Çakan işte karşılaştıkça bana söylüyor. En son bir gün dedim ki, ya hocam dedim biliyor musunuz dedim, biz olmasak sizden hiç kimsenin haberi yok dedim. Siz <gülüyor> <Yani, gülüyor> dedim, kitaplarınızı yazıyorsunuz, köşenizde makalelerinizi yazıyorsunuz, sizi insanlara anlatan biziz hocam, niye bizi küçümsüyorsunuz <gülüyor> artık pes etmiştir. Aslında pek kızları da şey yapmıyorlardı yani akademisyen olsun falan. Çakan falan. Hoca öyle değildi. Çakan Hoca, <gülüyor> Çakan hoca yani. demek o gözüne kestirmiş bir şey. <gülüyor> bir öğrenci var. Burada sağlam bir öğrenci var. Sınıfta bizi yok muamelesi yapan hocalar da çok da ama onları da anlıyorum. <gülüyor> yani öyle diyelim. Ya şöyle Nevin, bak şunu söyleyeyim. E, bu pek rastlamadığım bir özellik insanlarda ve o yüzden de e, anlatmakta zorluk çekiyorum çoğu zaman. Benim nazarımda bir insan kıymetli bir şey yapıyorsa dini anlamda, evet. bana kötü davransa bile önemi yok. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Öyle, doğru. Yani ben, ben merkezli bakmıyorum. O yüzden mesela bazı hatıralarımız vardır. İşte mesela camide bana şöyle yaptılar falan hoca bana böyle. Yahu ben bakın hep çok eski kafalı, çok klasik, çok böyle biraz incelikten pek nasibi olmayan Yeri, gelen, yeri geldiğinde hocalarda da okudum yani. Evet. Ama onlardaki o fedakarlığı, şimdi İbrahim Tanrık Hoca mesela ondan hiç bahsetmedik. Arkadaşım yani 3 yıl boyunca her gün, bayramın birinci günü dahil, her gün bize evinde ders veriyor. Bu verdiği derslerin yarısında bize yemek yediriyor. Yani evet. o 3 yıl en az yarısında en az yani yemek yediriyor her ay yol paramızı veriyor maalesef. bize bütün öğren bildiği her şeyi çok büyük bir titizlikle öğretiyor e arada da bana kızmış yani şimdi küsecek Küçük miyim ona ben yani ben anlayamıyorum ne kadar ben merkezli bakıyoruz yani birisi bana kutruma dokununca birisi hemen onu siliyoruz olur mu ya adam adamın öyle bir işte öfkesine kontrolü yani. Yani veya o anda öyle dedi veya öyle yaptı ama şimdi sen bu yaptığı artıları görsene. Hatta bak fikrimi söylüyorum Allah gene de imtihan etmesin hiçbirimizi. Amin. Evet. hizmet etmesi de gerekmez. Bana faydalı olması da gerekmez. Birisi dini mübini İslam'a hizmet ediyorsa onun hatırına çok hizmet ediyorsa onun hatırına ben onun her şeyini hoş görebilirim yani. Hayır, ya. Allah yardım etsin. Tabi İslam'dan uzaklaştırmasın, mübine, dini mübine hizmet etsin. E, Mesela o zaten. Evet. Vaizlik hayatına gelince de zaten tam bir vaiz oldum. <gülüyor> Önce Üsküdar'ın, sonra İstanbul'un, sonra dünyanın. Şimdi Yok, de, estağfurullah, estağfurullah. Günde de sosyal medya, ama hayır, sosyal medya üzerinden bakarsak, e, dünyanın birçok yerinden dinleniyorsun. Ama ben e, çok daha erken dönemden senin e, şeyi, sesli olarak ba bazılarının dinlenilir olmasını istediğini e, biliyorum yani. Aha. Mesela hedefler koyuyorsun kendine. Yani vaz ediyorsun evet güzel ama şöyle de olsa daha iyi olabilir gibi e, mesleğinle ilgili, kendinle ilgili birçok şeyle hedefler koyuyorsun. E, zaman içinde de o gerçekleşiyor. Evet. Ne dedi, ya Nerincim kafam var ya şey proje fabrikası gibi çalışıyor. <gülüyor> Kesinlikle. Yani bugün mesela şimdi bugün yeni bir proje var kafamda ama paylaşmayayım daha çok üzerinde çalışmadım. <gülüyor> Emeklilik projesi. Yani emekli olunca ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> emekli olacağını zannetiyorum. Yani, kafam işte. şeyle ilgili sadece kendi mesleğimle ilgili değil yani dünya evet. mesleleri işte ne bileyim yani şunu ne yapsak falan bilmiyorum. Öyle çalışıyor yani kafam. Hatta az evet. önce dedim evdekilere ya kendimin adımı değiştireceğim sorun çözücü koyacağım adımı dedim yani <gülüyor> neyse işte öyle bir şey. Ya ama yani Başka güzel bir şey çıkıp, peki ailesi ne kazandırdı ne kaybettiren bir şey oldu mu hayatında yani Hiç şöyle pişman olmasın. olmadım ailes olduğuma ee, şöyle e, şimdi tabi tak, bizim takıntımız mı ondan da emin değilim bu son zamanlarda ee, özellikle akademiden gelen hocalarımız e, yönetici, daha fazla yöneticilik yapmaya başladıktan sonra e, kamuda. E, akademik bir e, çalışma yapmamış olanlara karşı bir şey var, bir evet. tahlif var. Evet. Ee, birkaç kere böyle tanıştığım insanlar önemli mevkilerdeki yani diyanet içinde e, veyahut da işte bizim kendi meslek alanımızda evet. yani e, üniversitelerden falan işte e, siz hiçbir akademik çalışma yapmadınız mı? Hani bir doktora falan... Hani böyle yazık olmuş gözüyle bakıyor. Böyle bir bakış var. Dolayısıyla genç arkadaşlara hep bana benim ulaşabildiklerime söylüyorum. Bakın diyorum yani öyle bir yere doğru gidiyor ki bu iyi mi doğru mu bilmiyorum. Ama gidişatı söylüyorum. Öyle bir yere doğru gidiyor ki yakında doktoranız yoksa ilkokul mezunu muamelesi göreceksiniz. Çünkü üniversite, herkes üniversite mezunu olduğu için onu aşmak gerekiyor artık. O evet yani doğru geçmek gerekiyor. Belki ama bunu yapmaya da imkan yoktu evincim. Biraz bir denedim bir dönem. Fakat işte üç tane küçük çocuğum var. Çalışıyorum. Ekonomik açıdan sıkıntıdayız. Çalışmak zorundayım. Evet. Efendim, yani ben iyi hatırlıyorum çocuklarımın çamaşırlarını deterjansız yıkadığımı. Yani deterjan alamıyorum. Dolayısıyla makineye attım. Yıkadım yani, yani. suyla. Dolayısıyla... Çalışmam gerekiyor. Efendim yani bütün işimi kendim yapıyorum. Ee, e, bir de başörtüsü yasağı çıktı. İşte o kadar ağır bir yükü taşıyamayacağımı düşündüm yani. Ve o, o defteri kapattım. Dolayısıyla hani kapatmasak ne olurdu? Akademik açıdan devam etseydik? ki bilmiyorum o ne olurdu. Ama hiç boş durmadım. Benim e, bir dezavantajım var. Yani bir huyum var. Huy demeyeyim de ona eğilim diyelim. Hmm. Ee, hem avantaj hem dezavantaj onu biraz böyle dengede tutmam gerekiyor o da şu her alana ilgi duyuyorum her alana <gülüyor> yani tarih okumak istiyorum sanat okumak istiyorum edebiyat okumak istiyorum hmm. mimarlıktan hmm. anlamak istiyorum işte ne bileyim yani her alana... bir sürü yandal yandal yapıyorlar ya zaten. yani bu olarak, vaizlik açısından yani. iyi bir şey vaizlik açısından <gülüyor> iyi bir şey <gülüyor> <gülüyor> çünkü Ama hani sen acı... yapabiliyorsun sürekli de tamam. başka başka tencerelerden bakabiliyorsun ama şey açısından yani bir uzmanlık bir dalda uzman olmak açısından da eksiklik getiriyor getiriyor Ama almamacım şimdi son eğilimler böyle birkaç alanın bir arada olması Öyle Tamam o zaman, o zaman o zaman ne bana avantgard Vaiz diyebiliriz yani <gülüyor> şimdi e, seninle konuşuyorum ama yarım saat sonra misafirim gelecek e, tamam. biraz kalabalık bir misafir süremizi de açtık çünkü 6'dan 7'ye kadar diye düşünüyordum son 2-3 <gülüyor> dakika öyle. son 10 dakika, dakika, e, dakikamızda yazarlığını, al git, daha yazarlığını on dakika, buçukta bitirelim. Bitirelim. 10 dakika çok uzun süre 10 dakika çok uzun süre öyle olsun Yazar bir de, ya bak bir de yazarlığın var yani sadece konuşmuyorsun, yazıyorsun da. Yani. Yazma'nın tabii çok özel bir başlangıç sebebi var bende, ama onu paylaşmak ha. istemiyorum. İyi. Fakat senin teşvikin çok önemli. E, Nevin bizi yani dinleyen dinleyen arkadaşlar için söylüyorum e, bütün vaizleri hepimizi çok teşvik etti yazmaya. E, <gülüyor> yani yani bizim... sormadım ya sen şey biliyorum. Ya, Ama nereden bile yazıyorsun? işte nereden başladığımı anlatmam lazım. Tamam. Efendim vaizem der diye bir e, internet sitesi kurdu. E, ta kaç yılında Nevin bilmiyorum yani bu şeyler evet. bloklar bloklar yok ya bloklar falan yok. 2003'tü falan öyle. Ben de oldu. yani avangarttın. Ondan sonra e, burada vaizem Derde hepimizin yakasına yapışır. Yazılar ister bizden falan. Ya neden işte biz anlatıyoruz, yazamayız ki. Yazmak ayrı bir şey diyoruz. Olsun diyor işte yaşadıklarını yaz. İşte e, hissettiklerini yaz. Bizi bizi gerçekten okuduklarını çok etkilediklerini. Evet okuduklarını evet. yaz falan diye. İlk yazılar orada yazdım ben ilk yazılarımı Vayzem Derde. Sonra işte orada beğenildi. Birkaç kişi böyle geri dönüşler oldu. Sonra hadi bir cesaret biraz onlara bir şeyler ekledim. Ee, sağ olsun Kaknus'ta Seda var. Bizim çok eskiden beri tanıştığımız hmm. oranın editörü. Seda'ya gönderdim. Ben bir de böyle şeyimdir. Bireysel girişimlerde böyle e, biraz ürkeyimdir. Yani yeni bir yere girmek, yeni biriyle tanışmak, yeni bir adım atmak. hani bir hmm. Bana iş düşecek bir şeyse hiç sorun yok. Ama birinden bir şey isteyeceksem çok zor e, yapabildiğim bir şey bu. Ondan sonra işte Seda'ya gönderdim yazdıklarımı. Dedim ki Seda bak bakalım yani buradan bir şey çıkar mı? O da sağ olsun bana dedi ki sizde yazar kumaşı var dedi. Bunlar okunur dedi. Ondan sonra basalım dedi. İşte bir vaizenin günlüğü, sonra bir vaizenin okumaları, sonra bütün o işte okuduklarımdan aldığım notlar, daha sonra son peygamber info, oradan istenen yazılar. Sonra bir isme daha teşekkür etmem lazım. Lamia Abul var. Diyanet yayınlarında. Ee, o arkadaşımız beni Esma Yusna'yı yazmaya teşvik etti. Benim için evet. çok, çok özel bir e, süreçtir. Yani 6 yıl falan sürdü. Her ay bir ismi yazdım. Bitirdim şimdi isimleri. İnşallah basılıyor mu şimdi? İnşallah basacaklar. Yani öyle dediler. İnşallah. Ee, yani derken işte e, Din ve Hayat Dergisi. Onu da anlam lazım. Oradan da epey bir yazım çıktı. Mevincim böyle Yazar olduk. <gülüyor> Yazı da hayatının artık bir parçası yani. Evet, daha ağırlıklı okumak istiyorum yazının. İnşallah. İnşallah. Peki seni daha fazla misafirlerini. Evet, hanım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Estafurullah oldu ama <gülüyor> neyse sonunda vardık. Öleniyoruz. Çok evet. teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de teşekkür Ama bak soru, soru alacaktım. Bir dakika, <gülüyor> yorumlara bir bakayım. Bir dakika, bir var Şey Bu arada haftaya da Malezya'dan bir konuk alacağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlara da. Bizi izlemeye devam etsinler diyeyim. bize bir de, şimdi sosyal medyaya da dahil oldun. Her gün pandemi de hayatımıza sosyal medyayı koydu. Hemen hemen her gün dersin var. Nasıl geçiyor sosyal medya? Ben sosyal medyayı yani herkes böyle pek bir eleştirirken de beğeniyordum. Nasıl kullandığın önemli diye düşünüyorum. İşte bu İsmet Özel'in açtığı bir tartışma var bilirsin. Üç meseleden biri tartışılan. Evet. İşte araç insanı dönüştürür mü? Kullandığın evet. araç. Evet dönüştürür. Yani birçok sakıncaları var. Birçok insanın narsist yapan bir tarafı var. İşte kendini çok önemseten bir tarafı var. İşte vitrindeymiş gibi yaşamaya teşvik eden bir tarafı var. Hani Truman Show'da mı yaşıyoruz? Hani bunların hep e, bir tarafa koymak kaydıyla. Ben bunun da bir imkan olduğunu düşünüyorum. Yani mesela biz podcast yaptık. Tuğba e, Çınarlı var. E, TRT'de çalışan bir arkadaşımız. Onu, bizde canlı yayın yapmıştı bir varize sayfasında. O bana yıllarca evet. söylüyor. Hocam bunları... Işte Işte sesli olarak. Ben hep bir ülkeklik, hep bir korkaklık. Çünkü şundan ürküyorum. Yani öyle saldırgan bir yer ki aynı zamanda sosyal medya. Evet. Yani seni linç edebilirler. Evet. Bir dolayı ya da bir hareketinden dolayı. Bu pandemide Allah bir herkesin gözüne bir perde indirdi. Bilmiyorum ne oldu yani. Herkes bir doğal bir şekilde kabul etti bu süreci. Yardım etti yani normalleşmesine ilginç bir şekilde. Ee, ama hani tarihte uzun vadede nasıl geçecek, nasıl kaydedilecek? İşte geçen de çok kıymet verdiğim bir hocam diyor ki, e, sen de diyor işte e, sosyal medya hocası oldun. Hocam hakaret mi ediyorsunuz, iltifat mı ediyorsunuz anlayamadım dedim. <gülüyor> i̇ltifat ediyorum dedi. <gülüyor> Ondan sonra Öyle dolayısıyla burada sevdiğim bir şey değil ama ben e, insanlara ulaştığımızı düşünüyorum. Yani samimiyetin ekrandan da yansıdığını düşünüyorum. Anlattığınız şeye olan e, verdiğiniz değerin, saygının e, evet. ve hani bunu kişiselleştirmediğinizin, şahsınız için yapmadığınızın ekrandan da ulaşabildiğini düşünüyorum. Geçen gün birisi mesaj atmış mesela çok etkileyiciydi. İşte oğlu mu kızı mı diyormuş ki anne senin için gelecekte öyle bir sistem yapacağım ki ekrandan geçip sarılabileceksin hocaya diye. Yani çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> evet. Evet. Ben yani yani beni çok şey oldu. Ben, ben genelde küçük çocuklarla çok iyi bir iletişim kuramadığımı düşünürdüm. Ama bu evet. pandemi küçük çocuklardan inanılmaz geri dönüşler aldım. Yani videolarını çekip evet. bana gönderdiler. İşte hocam Fatma Hoca seni çok seviyoruz falan diye videolar geldi yani küçük Hep çocuklardan. Ben Elmalı Hamdi Yazır anlatıyorum. İmam Gazali anlatıyorum. Yani hani bir kıssa bile anlatmıyorum. Hani Küçük çocuk ondan ne anlıyor bilmiyorum. Ama e, annesiyle birlikte dinliyormuş mesela. E, demek Samimiyet, ki burada, e, samimiyet evet, yansıyor. Yani şey de çok önemli. Hani ses sonumuz, oradaki konuşma şekliniz vesaire ve bunlar hani ee, şöyle yapayım şimdi diyerek yapılacak şeyler değil Ay, bugün çok fazla bendi, ben dedik kendimizden bahsettik ama format o galiba e, biyo e, biyografi yani <gülüyor> yani e, işte Allah Teala bize de böyle bir kapı açtı elhamdülillah tamam. evet. e, bir soru çok yani onu ben de soracaktım e, herkes çok gelmiş çok teşekkür ediyor kaydedeceğim tabi onu da söyleyeyim fakat Hı -hı. E, bir gününü bir anlatır mısın nasıl plan yapıyorsun yani bir ha, gününü... evet evet ben arkadaşlar bunu hep soruyorlar, zaman yönetimiyle ilgili bir de konuşmam oldu Kağıt evet. Gemi Atölyede, o da yayınlandı YouTube'da. Ben planlamıyorum arkadaşlar. Yani şöyle, haftalık bir plan, aylık yıllık bir planım maalesef yok. Ama siz bana bakmayın, siz yapın. <gülüyor> Neden benim evet. yok? İki sebebi var. Bir, ben çok değişkenleri olan bir ailede yaşıyorum. Yani ben dört nesil bir evde yaşıyorum. Dört nesil. Annem evet, var, odası. ben var, gelinim var, torunum var. Yani. Hepimiz bir evde yaşıyoruz. Aniden bir misafir çıkabilir, anneme bir ziyaretçi gelebilir, annem hasta olabilir. Ne bileyim yani eşim bir seyahate gidebilir, gelebilir benden. Bir de bu e, dört neslin merkezinde de ben varım. Dolayısıyla ben e, sadece kendimi düşünerek bir plan yapamam. Yani yaptığımda bu beni çok geriyor. Yani çünkü uyamadığında o plana bu sefer stres sebebi oluyor. Yani ee, en iyi bana oturan şunun olduğunu gördüm. Ak her akşam yarını planlamak. Yani her akşam yarını planlarsanız çünkü yarın aşağı yukarı bellidir yani. Ama evet. hani haftaya perşembe belli değildir benim için. O yüzden ben Doğru. mesela arkadaşlarımdan da kolay kolay söz veremem. İşte bir hafta sonra toplan. Bilmiyorum ki bir hafta sonra her şey olabilir bizim evde yani. Dolayısıyla e, uzun vadeli değil ama mesela işte e, şimdi bir çalışma var. Elmalı Hamdi Hazır'ın tefsirinden sohbetler diye bir yayın yapmak istiyoruz. E, şey kitap. Mesela onu, onu çalışmam lazım. İşte önüm, bu bir proje ama ne kadar sürer evet. işte ben bilmiyorum. Fakat dediğim gibi günlük. Bir de benim avantajım onu da büyük kızım bu çalışma teknikleri konusunda biraz araştırmalar yapmıştı. Onunla çok konuştuğumuz için o bana dedi ki anne dedi iki tip çalışan insan var temelde dedi. Bir, bir projesi olduğunda iki üç ay bütün dosyalarını alıp bir daha başına giden bir kulübeye veya işte kütüphaneye hmm. kapanıp onu çalışan tip veya işte bir gün gidip kütüphaneye kapanan tip. Bir de evet. gün içerisinde on dakikayı, beş dakikayı kullanan tip. Sen ikinci tipsin dedi. Ben ikinci tipim evet, var. Aynen. aynen. Evet. O on dakikayı, beş dakikayı işte. Şimdi mesela misafir gelecek birazdan her şey hazır ama bir on beş dakika var. Belki bir iki sayfa ezber yapar. Anlatabildim <gülüyor> mi? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorsun şimdi ben. Evet. Örtülüm <gülüyor> evet. şey, gibi de okuyorum. Daha fazla seni yormayalım diyeceğim. Çok güzel oldu ama çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada şey de devam ediyor. Hafızlığınızı tas yapıyorsunuz. Evet onu tekrarlıyorum. Bir size şunu gördüm onu da söyleyeyim son olarak. Yani babaannenin e, e, eviyle o kalabalık evle aslında şimdi senin oluşturduğun ev arasında da benzerlik var. Onu evet. Hayat, hayat 60 daire, derece daire gibi dönüp e, başladığın evet, yeri. Raciun, raciun üzerine devam evet. ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Umarım daha ben daha iyi olurum. Tabii tabii. Doğrudur. Kesinlikle. Yani, Allah, annen, ailenizle, var evet, toplumlarınızla tam tarafları var. Yani babaannemin bizi eğiten tarafları var. Onlara değinme fırsatım olmadı. Allah rahmet etsin hepsine. Yani bütün mesela evet. ben ilahiyata gittiğimde Buhari'de okuduğum hadisleri ilk önce çocukken babaannemden dinlediğimi fark ettim. Ha bak işte onlar çok Onların önemli. Bunları gibi... hatıratınızda yazarsınız. <gülüyor> evet. Masal gibi ya. bize anlatmış aslında. Evet. Ya ne kadar önemli değil mi? Masala dönüştürmüş. Yani babaannem şöyle edinelim bunu söyleyip kapatalım. Çünkü onun da hakkını teslim edelim. Her sabah evet. bize derdi ki gidin bakın bakalım bugün caminin tahtasında ne yazıyor. Caminin tahtası dediği caminin ilan tabelası. Biz Güzel. giderdik camiye ondan sonra işte öğle namazından sonra mevlit varmış babaanne. Kimin olduğu hiç önemli değil. <gülüyor> babaannem camide ne varsa hayatını ona göre planlardı. <gülüyor> Bir de <Aynen>. aslında <gülüyor> astımda derecede. Yalnız gidemez. Yani babaannemi camiye götüreceğiz. Camide mevlüt boyunca babaannemle oturacağız. Tekrar babaannemle camiden geleceğiz. İşte her Ramazan'da akşam namazından önce giderdi camiye. Çünkü birinci safta kılması lazım. Tıkanır. Birinci safta oturabilmek için akşam namazından önce teraviye giderdi. Evet. Bak akşam namazından önce. Gid önce evet. babaanne götürürüz camiye bırakırız. Sonra iftar okunacağı zaman onun e, iftarlığını götürürüz camiye. Sonra geliriz tekrar teravih'e camiye gideriz. <gülüyor> babaannemi geri getirmek için falan. Yani böyle dolayısıyla bunlar bizi hep böyle mesela Hasanpaşa Camisi ile ilgili çok fazla anım var benim. Çünkü cami evimizin bir parçası gibi bir şeydi Hocam yani. Kalkıyorum. Durmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim evet. Fatmacığım. Kolay gelsin. Zaten yine kapanıyor galiba. Kaydedeceğim ama herkese tamam. selamlar. Hatta Allah emanet olsun. Hayırlı aşkına. Allah'a emanet olun.